Lojmanlarda yaşadığımız için yemek kırıntılarını çöpe atmak durumunda kalıyoruz bazen demiş. Yani burada lojmandan kastı herhalde apartman ee, doğru mudur ya da hocamız ne tavsiye eder? Bizim inancımızda, kültürümüzde, örfümüzde değil yani bir ekmek parçasını, hı hı. bir ekmek kırığını bile biz zayi etmemeye çalışırız. Onu alırız değil mi? Bir pirinç tanesi, işte bir ekmek kırığı alıp hemen yemek veya kuşa vermek. Ya Nedir hocam. amaç burada niyet ne? O zayi olmasın, heder olmasın. Kolay mı elde ediliyor değil mi? Şimdi ülkemiz, tarım ülkesi diye ifade ediyoruz ama yurt dışından da tarım girdileri ithalatı yapmak durumunda kalıyor. Yani israf edilmese belki buna yol açmayacak. Yazık değil mi? Şimdi sıkça görüyoruz özellikle şehir yerlerinde. Yani insanlar gereğinden fazla işte ekmek alıyor. Değil mi? Hı hı. Ee, onun muamiller alıyor. Ondan sonra e, işte asıyorlar apartman kenarlarına, bahçeye. E, işte hayvanlara gitsin veya işte hayvan da onu küfleniyor belki orada duruyor. Ona vermek de yazık. E, dolayısıyla e, biz mümkün mertebe her bir e, Müslümanın, müminin burada şuur sahibi olması lazım. E, bu İsrafa kim yol açıyor? E, Yeğenler Yiyenler diyecek ki yani bu bir kırık ekmeği bulamayan insanlar var. Rabbim israf etmeyin diyor. İsrafı haram sayıyor. Ve müsrifleri sevmez diyor Yüce Allah. Değil mi? İsraf edenleri sevmeyen bir Rabbimiz var. O israf edilen amelden Rabbinin razı olmayacağı şuurunda olan insan az alır değil mi? Kararında alır. Yiyeceğe kadar alır. Tekrar gerekirse bir daha gider. Onun için fazla fazla alıp Bırakmak ve o ekmeklerin de heder edilmesi çok büyük bir mesuliyettir. Hem kul hakkıdır, hem Allah hakkıdır. Bunlardan sarfını hazır edelim. Çöpe gitmesin, gitmeye vesile olmayalım. Yani bu şuur yaygınlaşmalı için. Işte. İnşallah